Esselamu Aleyküm. Allah'a Allah emanet Bizi tekrar bir araya getirip toplayan Allah'a hamdolsun. Bütün bunlar O'nun bizim üzerimizdeki nimeti ve lütfudur. Bunu itiraf ediyor ve ona hamd ediyoruz. akşam Allah nasip ederse ümmetin üzerinde büyük ayrılıklara sebep olmuş yanlış bir şekilde insanlara anlatılmış yanlış anlaşılmış ve böylelikle de selefi salihinin yolundan kopulmuş ve ilk ashabın yolu yanlış anlaşılmış bu meseleden ötürü. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضيأنا ومن يضلل فلا هاديءا şahadet verdim la ilahe illallah ve ehduhu la şerike le ve şahadet verdim Muhammedun şimdi şöyle bir söz var Sefefin yolu Seleften kasıt kim? Ashab-ı kiram, öncekiler demek, öncekiler manasına geliyor. Selefin yolu daha güvenlidir, halefin yolu ise bilgecedir, daha ilimlidir. Selefin yolu daha güvenlidir, halefin yolu daha ilimlidir. Şimdi bu söz birçok açıdan yanlış bir söz. Yanlış bir cümle. Bu cümleyle birçok hayrın önüne geçilmiş. Müslümanların <gülüyor> Selef yolunlar dağılık almasının önüne geçilmiş bu sözler. Arkadaşlar Şeyhülislam diyor ki Tafiyyuddin İbn-i Teymi'ye Fakihler Bir saniye Tamam Tamamdır, Tamamdır. Fakihler Sufi, sufiler ve hadisçiler yanında küllabiyeden, keramiyeden, eşariyeden ispat ehleyen, yani sıfatları kabul edenler genel manada, genel olarak selefe dil uzatmazlar. sözlerinin çoğunda onlara muvaffakat ederler yani. Sahabeye muvaffakat ederler. Bunların arasında hadisi en çok bilen hadisi en çok bilen selefin mezhebini yani selefin yolunu yani seleften kastımız ashab-ı kiram selefin yolunu daha iyi bilmiş ve o yola daha çok tabi olmuştur. Hadis'i en çok bilen, hadis. Yani selefe saygı, her grubun sünnete bağlılığı ve bil'atinin azlığı oranında olmuştur. Selefe saygı, her bir grubun sünnete bağlılığı ve bil'atinin azlığı oranında olmuştur. Lakin, selefin yoluna bağlı görünmek, meselesinin bid'at ehlinin şiarı olmasına gelince bu söz kesinlikle boş ve batıl bir iddiadır. Bid'at ehli asla selefin yoluna bağlı olma şiarını edinmemiştir. Böyle bir şiar yoktur onlar. Ee, şimdi açmayacağız. Böyle bir şey ne zaman olmuştu? Şeyh Hüseyin diyor ki, cehaletin çoğaldığı, ilmin azaldığı ortamlarda bu mümkündür ve yutturulabilir. Yani bid'at ehli, bid'at yolu üzerinde olduğu halde sanki selefe barıymış ve sahabenin yolunu taklit ediyormuş gibi cehaletin çoğaldığı ve ilmin azaldığı ortamlarda yutturabilirler. Bunu yutturabilirler. Mesela şu da, bunu açıkça ortaya koyabilir, şu. Ebu Hasan el-Eş'ari'nin tabilerinden Ebu Muhammed'in ashabı, yani Ebu Muhammed'in etrafındaki topluluk, iman, ayetlerin ve hadislerin tevhili gibi meselelerde seleften farklı düşündüklerini açıkça söyler. Seleften, ashabtan yani farklı düşündüklerini açıkça söyler. Farklı, farklı düşündüklerini. Şöyle diyorlar gerekçe olarak. Selefin mezhebine göre iman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Bizim ashabımızdan, topluluğumuzdan olan kelamcılara göre ise bu husus filan filan şu şu şekildedir. Ve subhanallah. İşte böyle açıkça bunu bu şekilde söylüyoruz. Bakın ayrılık nerede başladı, bakın. Bakın ayrılığın nerede başladığına çok dikkat edin. Ashabın yolundan ayrıldıklarını harbi harbi söylüyorlar. Kim? Ebu Muhammed'in ashabı. ebul Hasan el-Aşari'ye gelince onun durumu farklıdır. İslam onu mecmu'un fetevada tenzih eder onun durumunun farklı olduğunu, onun tabilerini, onun söylemediği şeyleri ona yakıştırdığını, aslında bu söylenen şeylerin Ebul Hasan el-Aşari tarafından savunulmadığını belirtir. Bunu açıkça söylüyorlar. Evet. Selefin mezhebi, yani selefin mezhebi derken mezhep kelimesinden ziyade yol kelimesini kullanmak istiyorum. Zaten mezhep de izlenme yol marasındadır. Z gitmek manasında geliyor bu. Yani gidilen yol, takip edilen yol, selefin yolu sıfatlar hakkında gelen ayet ve hadislerin asla tevil edilmeyeceği şeklindedir. Selefin yolu budur. Ama kelamcılar ne yaptılar arkadaşlar? Kelamcılar ne yaptılar? Bunları ya ben, ya da cevazen tevil etmek istiyorlar. Yani bazı yerlerde bunların bunun tevrinin vacip olduğunu, bazı yerlerde de caiz olduğunu, tevil edilmese de olur diyorlar. Bu usul ve yöntemler tamamen kendilerinin uydurduğu usul ve yöntemler. İlk selefin yani sahabenin yapmadığı şeyleri yaptılar. Sebep neymiş? Sebep bu masların anlaşılmasıymış onlara göre. Fesubhanallah. Allah bunları bizim anlamamız için değil, iman etmemiz için indirdi. Müteşabih ayetlerden bahsediyorum. Onları anlamanın mümkün olmadığını... Ancak onlara sadece iman etmek gerektiğini bize bildirdi. Kalplerinde hastalık olanlar dedi Allah-u Teala Ali İmran Suresinde. Müteşabihlere dalarlar. Kalplerinde hastalık olanlar. Ve yine Peygamber Aleyhisselam sizden öncekileri halak eden şey, fazlaca soru sormalarıydı. Fazlaca soru sormak, yani aklın yetmediği meselelerin peşine düşmek ki, bu helak eder. Bu helak eder. Ve açıkça biz sahabe gibi düşünmüyoruz. Bizim topluluğumuz, kelamcıların farklı düşündüğü noktalar var diye açıkça söylemişler. Aynen bunlar ağızlarından çıkan sözlerdir ve kitaplarında da böyle yazar. Diyor ki şeyh, Şimdi bir akıllı çıkıp ibret almaz mı? Bir kandırılmış çıkıp artık kendini Toplamaz mı? Yahu ne oluyor? Fesubhanallah Bu dinin en hayırlılarını bıraktınız da Siz mi hayırların yerine geçtiniz? Sizler insanlar içinde Çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz Dedi Allah onlara En hayırlı ümmetsiniz kim? Ashab-ı kiram İnsanlar içerisinde çıkarılmış en hayırlar. Daha dünyadayken on tanesinden, on tanesine cennet müjdesi geldi ve daha dünyadayken birçoklar Allah razı olduğunu bildirdi. Ve bunu bırakıyorsun, alıyorsun. onların yolunu terk ediyorsun, sonraki kelamcıların uydurma usulleriyle ortaya koyduğu, uydurma usulleriyle ortaya koyduğu, bu yanlış ve son derece uzak, hakikatten uzak görüşlere sapı veriyorsun. Şimdi bir akıllı çıkıp ibret almaz mı? Bir kandırılmış çıkıp artık kendini toplamaz mı? Selefe göre, yani Seleftan kasıt sahabe. Ashab'a göre değişik düşünen kişilerin bile açık ifadesi bu oluyor. Sonra o başka düşünenler, selefin yolundan çıkarak bir şeyler ortaya atıyorlar. Öyleyse idrât alın, kafanızı kullanın ki bu hareket düpedüz, düpedüz. Selef, tevhid ve tenzihten saptılar da bunları sonraki alimler mutahhirun bildi demek değil midir? Allah'a Subhanallah, ashab-ı kiram tevhilden kaçındığı ve kendisine naslar geldiği gibi kabul ettiği halde ne oluyor da halef onlardan daha akıllı ve bilgili oluyor? Daha sonra gelen bu kelamcı alimler seleften daha iyi anlıyorlar nasları ve selefin eksikliklerini haşa güya onların eksik bırakılması motorları tamamlıyorlar. Ve hatta bu konuda onların önüne de geçiyorlar. Hatta ve hatta diyorlar ki onların iddiasına göre, ashat, Tevhid ve tenzihten sattılar, sonraki alimler ise sapmadı bunları bildiğim. Açıkça bu demektir arkadaşlar. Kesinlikle bu tavır, sahih ilmin ve sağlam dinin bir gereği olarak bozuk ve fasit bir tavırdır. Bozuk ve fasit bir tavırdır. Vallahi bu ümmetin ilkleri ne ile kurtulduysa, bu ümmetin sonu da onunla kurtulacak. Başkasından Allah'a sığınırız. Şu da var. Bu keramcılar bazen selefin, bazen kelamcıların sözlerini destekliyorlar. Bir oraya, bir buraya atlıyorlar. Bunlardan tövbe edenlerden, tövbe edenlerden, tövbesi sabit olanlardan Ebu Hamid El-Gazali Rahimallah Gazali tövbe etti Ve Fakridduni Fakridduni Razi Yine o da tövbe edenler arasındadır Ebu el el Bunun hakkında ise tövbeye dair bir şey gelmedi Bunlar böyle yaptılar Kelame daldılar. Fahir razi tövbe ettikten sonra birinin huzuruna girdi, kelamcılardan birinin. Yaşlıca bir ihtiyarın huzuruna, şeyhin, yaşlıca bir kelamcı şeyhin yanına girdi. Dedi ki, neye iman ediyorsun? O ihtiyar raziye sordu, Fahir raziye sordu, neye iman ediyorsun? <Gülüyor> Subhanes, kelam mı yapıyoruz burada? Biz burada kelam yapmıyoruz inşallah, kelamdan Allah'a sığınızı. Yani. Biz burada kelamı zemm ediyoruz inşallah. Kelamın yanlışlığını ispat ediyoruz inşallah yani, kelam yapmıyoruz. Kardeş, tartışmayacağız inşallah, sohbeti kesmeyelim, devam edelim inşallah yani. Eğer öyle düşünüyorsan, o düşüncenle sen dinlemeye devam edin inşallah bizi yani. Ben şimdi kardeşim buradan seninle kelam mı yapıyorum, yapmıyorum tartışmasına inşallah girmeyeceğim. Yani. Tamam kardeş, biz keram yapıyorsan öyle düşün, Allah selametlik görsin sana, öyle diyelim. Biz devam ediyoruz inşallah. Evet, biz provokaya gelmeyeceğiz, inşallah devam edeceğiz biz, işimize devam edeceğiz. Allah-u Teala'nın faydalandırmak istediği insanlar faydalanacaklardır yani. Fahri razı ihtiyarın huzuruna girdi. Neye inanıyorsun? Göklerin ve yerin Rabbine inanıyorum ki o arşına isvah etmiş her şeyi kontrol edemiş. Adam ağlamaya başladı. Bu şeyh, bu kelamcı şeyh ağlamaya başladı. Ve ne dedi biliyor musunuz? Vallahi dedi evlat. Vallahi ben neye inandığımı bilmiyorum. Vallahi ben neye inandığımı bilmiyorum evlat. O kadar kafası karışmış ki, o kadar meseleler iç içe girmiş ki, adam sakalları ıslanacak ağladı ve vallahi ben neye iman ettiğimi bilmiyorum. Kelamcılardan her şey vardır, Allah'ı tarif ederken haşa, onu bir yokluk diye tarif eder. mesela muaddıra. O ne üsttedir, ne alttadır, ne sağdadır, ne soldadır, ne görür, ne işitir. Tamamen yokluk, yokluğu ifade ediyor yani. Bunu yaparken de sebebi nedir? Bu matıra kafirlerine sorulan sebebi nedir kardeşim? Adam diyor ki, haşa diyor, ben diyor, Allah'ın kullarına benzetmem diyor. Kullar görür, Allah da görür. Biz bunu nasıl söyleriz diyor. Kulda olan bir sıfatı Allah'a vermiş oluruz diyor. Onun için diyor, Allah görmez, kul görür. E, kulu işitir, e, kulu işitirse Allah işitmez. O zaman e, çünkü eğer işitir dersek insana benzetmiş olur. Fela ilahe illallah. Yahu Allah kendi celaline yakışır şekilde, görür, onun gördüğü gibi hiçbir şeyi göremez, diyemiyor musun? Allah vardır, hiçbir yerde yoktur. Fela ilâ illallah. Mesela bu onlardan sözden bir tanesi. Allah vardır, her yerde O vardır Haşib. Allah bunu söylememiştir, diğerine... Yani Allah-u Teala kendisi için Azzavacalla, subhanahu ve teala onu tenzih ederiz bu sözlerden. Kendisi için ben hiçbir yerde değilim ve ben her yerdeyim dememiştir. Dediğini söyleyecek bir tane yiğit tanımıyorum. Allah, ben hiçbir yerde değilim ya da ben her yerdeydim diyeni ben tanımıyorum. Böyle bir yiğit yok, böyle bir şey getiremezler. Allah'ın böyle bir söz söylediğini hiçbir şekilde getiremezler. Ben her yerdeyim da haşem ya da ben hiçbir yerde değilim haşem. Vallahi o Rahman kitabında... Al-Rahmanu er alel arşi istavadidir. Rahman arşa istiva etmiştir. Nasıl? Nasıl? Biz bilmiyoruz. Keyfiyeti meçhuldür, nasıllığı meçhuldür bilinmez. İlk ashabın dediği gibi Allah'ın celaline, şanına yakışır bir şekilde deriz ve bırakırız. Bu müteşabih ayeti ya da müteşabih bu konuyu bilmediğimizi ve Allah'a havada etmemizi gösterir ki bu en güzel usuldür. Böylece kendimiz bir sorumluluğun içine düşmeyiz. İşin hakikatini Allah bilir. Deriz ve bırakırız. Yine Tabarake suresinde <gülüyor> gökte olanın tum min as-semaa yani bikum al-arbu sizi yerde, yer, yerin dibine batıracağından emin mi, emin mi oldunuz? Gökte olanın sizin üzerinde taş fırtınası göndereceğinden emin mi oldunuz? Tabaraca suresi. Ayetlerden bahsediyorum. Tebalik etsiz, mülk süresine geçiyorum. Yani gökte olanın, Allahu Azza ve Celle'nin, İmam Ebu Hanife falan dedi? Kim Allah gökte değildir derse küfre girer. Şimdi tevhid etmek ise küfürdür. Burada duralım arkadaşlar. Küfür değil, bir dakika orada duralım. Bu batıl tevil olursa küfürdür. Makbul tevil batıl tevil'i birbirine ayıracağız. Çünkü Şeyh Hüseyin bunu ayırdı. Makbul tevil ve batıl tevil vardır. Makbul tevil ve batıl tevil. Mesela batıl tevil'e örnek, müşebbihenin yaptığı. Allah'ın zatını tevil, ha, o ayrı. Tamam, o ayrı. Allah'ın zatını tevil, ödemeyiz. Allah'ın zatı hakkında konuşma hakkımız dahi yok. Zatının hakikatini bilmek mümkün değildir. İşte ona bir örnek, senin söylediğin bu zatını tevhile bir örnek, müşebbihenin yaptığıdır. Onu mahlukatına benzetmişlerdir, müşebbihen. Yok, arş değil, arş zatı değil. Evet, o farklı. Yani nasıl görür, nasıl duyar bilmiyoruz. Şunu, şunu söylemek istiyorum, müşebbihine ne yaptı mesela müşebbihen? Müşebihe kafirdir biliyorsunuz. tevilleri onları kurtarmamıştır yani. tevil onları küfre, küfürler engelememiş. Neden? Çünkü bizzat Allah'ın mahlukatına benzettiler. Evet, o da insanlar gibidir yani. Eli var, ayağı var, gözü var, kulağı var. Yani bu tıpkı insanlar gibidir dediler. Ve böylece müteşabih ayetlerin zahirine dalarak helak oldular. Oysa biz el i sünnet, ashab-ı kiranın yolundan giden, selef-i saniye yolundan giden, Alimler, alimlerimiz ne derler? Geldiği gibi kabul ederiz, bilgisini Allah'a huval ederiz. Şimdi size bir oraya anlatacağım. İmam Malik, İmam Malik'i bilirsiniz, Malik'i mezhebinin imamı. İkinci imam, daha sonra İmam Şafii, daha sonra Ahmet bin Ambel gelmiş. Ebu Hanife'den sonra gelen ikinci imam, İmam Malik. muhattasıyla ünlü, Malik bin Enes'de bahsediyor büyük bir alimdir. İlmi noktasında ümmetin icması vardır, yani alimliği noktasında. Şia hariç, Şiiler hariç, onu bütün ehl kabul etmiştir. Bir yerde oturuyor. Adamın biri geldi. Dedi ki, ''Ya şeyh, akbirni, bana haber ver, akbirni, mâ istiva, bana haber ver. İstiva nedir? İstiva. İstiva nedir? Allah'ın arşa istivası nedir? Bakın tavrımız bu, bu olmalıydı. Sahabenin tavrı buydu. Ve imanlarımızın tavrı da buydu. Onlar da sahabenin yolunda gidiyorlardı. Bakın. İmam Malik'in durumunu şimdi iyi izleyin. Diyor ki, Şeyh başını önüne eğdi ve son derece rahatsız oldu ve terledi. Bu sorunun karşısında Son derece rahatsız oldu ve terledi. Sonra başını kaldırdı, hiç de hoşnut olmayan bir yüz ifadesiyle şöyle dedi: İstiva malum. İstiva malum. Yani istiva bilinen bir şeydir. Nedir? Evet kusura bakmayın arkadaşlar. İstiva malumdur. İstiva Arapça lügat kelime olarak bir yere kurulmak yerleşmek manasındadır. Yani istivanın lügati manası budur. Yani kelime manası, kelime anlamı budur. Kurulmak, yerleşmek. Dedi ki istiva malum. İstiva ve malum. Keyfiyetun meçhul dedi. Yani nasıl, ne şekilde olduğu meçhul, bildirilmemiş, kayıp, bize gizli anlayamadığımız bir noktada. Göremediğimiz, öğrenemeyeceğimiz bir yerden böyle bir konu. Keyfiyatın meşhur. İmanun vacib. İmam Ahmet'in de sözü aynı. İmam Şafii'nin de sözü aynı. İmam Abu Hanife'nin de sözü aynı. Bütün sahabenin sözü aynı. Bütün tabiinin, etbe-i tabiinin, Allah yolunda ondan Rabbani alimlerin tamamının sözü aynı. İmam Malik'in bu sözünde hepsi aynı şekilde savunmuşlar. Zaten İmam Malik de bunu ashabtan alıyor. İmanun vacib. Yani iman etmek vaciptir. Evet. Sualun bid'a. Sual etmek bid'attır. Yani soru sormak bu hususta bid'attır. E, nasıldır? Nasıl istiva etti? Ne yaptı? E, Ayşem'i göğe mi istiva etti? Ne istiva etti? İstiva kasıt nedir? Şudur budur. Bu tip soruların hepsi bid'attır. Kullu <gülüyor> bid'atun dalaneh ve kullu dalaletun finnâ. Her bir dert sapıklıdır ve her sapıklık ateştedir dedi Peygamber Aleyhisselam. Sonra yerden bir taş aldı Şeyh İmam Malik. O adama asarlattı ve dedi defol gidi sen bir Bir başka şey de diğer adamların dediği gibi bu adam bir buradan çıkarın dedi. Evet. Ee, sevgili kardeşlerim, benim sizden ricam henüz tevil meselesine geçmedik. Bu meseleyi şimdilik durdurmanız, henüz tevil meselesine, tevilin kişiyi kurtarıp kurtarmadığı meselesine daha geçmedik. bu ki bazen destek verdikleri selefin mezhebinin yegane geçerli mezhep olması kaçınılmaz bir şeydir. Bakın yegane geçerli yol kimindir? Selefin üzerinde bulunduğu yoldur. Ashabın. Üzerinde cerh ve tadil olmayanların üzerinde cerh, cerh ve tadil yoktur sahabenin. Yani cerh yaralama Tadil adaletlerini sorgulamadır. yaralama yani zina etti mi, yalan söyledi mi, büyük günah işledi mi? Bunlar raviler hakkında geçerlidir, ravilerde buna bakılır ama sahabede carh yapılmaz. Usulü hadis okyanlar bilir. Yine tadil acaba yalanı var mı, uydurması var mı, uydurması var mı, hafızası tamam mı? Ee, bu yine sahabe hakkında caiz değildir. Yani cerh ve taadil, taadil caiz değildir arkadaşlar. Onun için öncekilerin yolu yegane geçerli yoldur arkadaşlar. Yegane geçerli yol, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının geçerli yoludur. Üzerinde bulunduğu yoldur. Çünkü onlar bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Beraber bu yollarda yürümüş ve ondan öğrenen öğrenebildiklerini hepsini öğrenmişler ve Allah ta onlarla bu dini korumuş ve güç. Usulü hadis okuyanlar bilir sahabe üzerinde. Subhanallah kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Bu şianın görüşüdür. Bir arkadaşımız diyor ki, isim vermeyeceğim. Sahabe üzerinde cerh yapılabilir ama adildir denilir. Adildir denilir. Yani tadil yapılmaz ama cerh yapılabilir. Yok, biz buna katılmıyoruz asla. Çünkü eyli sünat cemaat ayinlerinin tamamı, tamamı icmayla sahabenin cerh ve tadile uygun olmadığını söylemişlerdir. Kesinlikle onlar cerh ve tadil yapmaz. Çünkü sonrakiler, öncekiler gibi hayırlı hazır. Ve onlar gibi de bir bilgiye ulaşamazlar yani. Biliyorsunuz ki sahabe kavli delildir, delil. Sahabe kavli delildir yani. Hocam nerede diye bir şey var mı şimdi? Sen diyorsun ki nerede icma var yani? Ümmetin alimlerinin tamamının şeylerine bak yani. Yoldan çıkmışlar, müstesna, bunu inceleyebilecek edebilecek kimse yoktur yani. bana kimin hangi alimden bana sen getir yani şimdi bu sözün iddianın sahibi sen olduğun için bu konuda cerh yapılacağına dair hangi alimin sözü tamam kardeş cerh ayrıdır diyorsun sahabenin üzerinde cerh yapılabileceğini söyleyen alimin ismini söyle bize biz de bunu kabul edelim yani. ama o alim e hükmed cemaatin üzerinde e devam eden o yol üzerinde devam eden ve Rabbani bir alim olacak Genelde yazın inşallah. Adam hafıza kaybına uğrasa bu cehir. Fakat hafıza kaybına uğramazsa rabi ve sikalar için geçerlidir. Sahabe için değil. Yani bu bu bu bu değildir yani böyle bir cehir yoktur. Nasır ravi kaybına. Sahabenin kendisi zaten rivayet edendir yani. Temeli odur yani. Sadece şöyle bir hadis usucuları şöyle bir e, cümle kaydetmişler. Sadece şöyle bir cümle kaydetmişler. E, sahabelerin çoğunluğunun üzerinde birleştiği. Mesela mütevatılması. Hani mütevatıl hadisle sahih hadis arasındaki fark noktasında. ahad hadisle yani. ahad hadisle mütevatir hadis arasındaki fark. Bunu bunu anlıyor musunuz? Yalnız genel yazsanız iyi olur ya. Böyle üst üste burası bayağı bir... ahad hadisle mütevatir hadisi bilenler söylediğimi anlıyorlar ben. Yani hadis usulüne geçmeyelim diyorum. Hadis üstüne geçmeyelim. Hadis üstüne geçersek bunun için ayrıca tamam inşallah Yasir. Yasir diyor ki kardeş diyor özele cevap verin bir şey anlamıyoruz. O zaman bana özelden şimdilik yazmayın. Ben ders bitince sorularınızı alayım. Bir yere de not edeyim. Yanında kalem kağıt da var. Onları not edeyim. Ve bir dahaki dersimize bunları cevaplarız inşallah. Evet. Evet, devam edelim. Özelini kapat, dersten sonra kiminle diyeceksiniz desin. Özelini nasıl kapatılıyor bilmiyorum ki. Neyse, biz devam edelim inşallah. Bir de uğraşmayalım. Devam edelim inşallah, evet. Demek ki sahabe izlenilmesi gereken yegane geçerli yol üzerindedir. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Onlar, bu kelamcılar tek bir din üzerinde devam eder. Şüphelere yenik düşmüşler. Bu hal, arkadaşlar buna dikkat edin, bu hal, Kitap ve sünnetten yüz çevirenlere Allah'ın uyguladığı bir kanundur, bir sünnettir işte. Bundan Allah'a sığınırız. Onların kafaları karışır, öyle bir noktaya gelir ki şaşırırlar. Yüzlerce yol ve usul oluşur. Herkes kafasına göre konuşmaya başlar ki biz buna Allah'a sığınırız yani. Düşünsenize, her bir insan kendisinin anladığı bir şekilde yol tutarsa kaç çeşit yol çıkar ortaya? Kaç çeşit mantıktan kaç çeşit yol çıkar ortaya? Bundan kurtulmanın tek yolu selefe tabi olmaktır yani. ilk sahabeye tabi olmaktır. İşte ilk sahabeye tabi olduğu zaman onların kurtulduğu gibi biz de kurtuluruz. Öyle mi? Kur'an onların kurtulduğunu haber veriyor bize. İşte Bedir Ashabı, Rıdvan Beyatı, Akabe Beyatı, Muhacir ve Ensar. Muhacir ve Ensar'ın da onlara güzel güzel tabi olanların altlarından ırmaklar akan cennetlere konulacağını söylemiyor mu Allah? Tayyip Suresi muhacir ve ensar dışında ve onlara güzelce tabi olmalar dışındakiler için böyle bir şey var. Bunlar istisnalardır. Öyleyse sahabe üzerinde Kur'an'ın masıyla sabit olan yollarının dosdoğru olduğunu ve yegane izlenmesi gereken yol olduğunu açtıklı ayetler var. Nasıl olmasın? Allah ve itaat eden ve Resulullah'ın anında yer almış. Lakin onların içindeki şarj görüşler farklıdır. Bakın az önceki arkadaşının kafası belki de bu yüzden karışıyor. Mesela e, İbni Mesud radıyallahu anh e, ömrü boyunca Nas ve Felah suresinin Kur'an'dan olmadığını onların birer öğretilmiş dua olduğunu savunmuştur. Bu bilgi ona ulaşmadığı için olabilir. Sahab böyle e, bir e, yanlış üzerinde buluşması mümkün değildir. Yani Ashab-ı Kiram'ın usulciler diyorlar ki e, hata üzerinde birleşmesi mümkün değildir. Yani bu ümmetin yanlış üzerinde, batır üzerinde birleşmesi mümkün değildir. Çünkü Allah dininde böyle bir şey izin vermemiştir. Lakin onlardan bazıları yanlışa düşmüş olabilirler. Yanlış iştihat yapmış olabilirler. Bazıları böyle fert fertten bahsediyorum. Ha bu, bu farklı bir konu. Lakin üzerinde sahabenin icması olan, olan konular ki Mesela mütevatir rivayetler gibi, e, namazın zekatlarının sayısı gibi, e, namazın vakitleri gibi, bunlar hepsi sahabeler yoluyla bize gelen mütevatirler. Neyse bu farklı bir konu, bunu şimdilik rafa kaldırmak zorundayız. Yoksa bu uzar, bu uzar. Biz devam edelim inşallah Teala. Yani biz şu anda neyi e, okuyoruz, e, daha doğrusu neyi işliyoruz? Neyin üzerinde duruyoruz? Selefin yolu daha yetli, daha güvenli, halefi, halefinki ise daha ilimli diyenlerin sözlerinin reddi üzerine. Selefle halefi çatıştıran, selefle halefi birbirinden ayıran, selefle halefi sanki birbirine ters düşüyormuş gibi gösterenlerin fitnesinden alâsınız. Vallahi halef, selefe ancak, ancak selefe tabi olmuşlardır. Selefe karşı çıkmak bir tarafa, halef, gerçek halef, tabiinden, etve-i tabiinden, Rabbani imanlar falan sadece selefe, yani ashab-ı tabi olmuşlardır. Asla ayrılmamışlardır. Ayrılanlar kimlerdir? Halefin, yani daha sonra gelenlerin içinde sapıtanlar. Sapıtmak nedir? Nasıl olur? İlklerin, öncekilerin, öncülerin yolundan ayrıla, ayrılmakla. Ben onlardan daha iyi bilirim. Ben onlardan daha çok vakıfım. Onlar şu noktayı görmediler, ben gördüm. Mesela size bir örnek daha. İnşallah bu örnek de sizi birçok kardeşimiz tat tatmin edecektir. Sultan Me'mun. Ahmet bin Hameli karşısına Estağfurullah, Muhammed İbn-i karşısına çıkardı ve sordu. Allah'u ve alem, yanlış hatırlamıyorsam, eğer yansam beni düzeltin. İsimler üstünde yanlış olabilirim. Dedi ki, ''Kur'an mahluk değil midir?'' diyorsun dedi. ''Kur'an mahluk değil midir?'' diyorsun. Evet dedi, Kur'an mahluk değildir. Bu sonrakilerin çıkardığı bidattir. Hayır, sen bunu kabul etmelisin dedi. Onun kelimeleri ondan ayrıdır ve yaratılmıştır dedi, haşa. Sultan Mehmet. Bunun üzerine, yanlış tam isimler üstünde yanlış olabilirim bakın yine söyleyeyim ama olay gerçek, sahih. Dedi ki: "Babam Peki sen Muhammed Aleyhisselam'ın da ashabının da bu düşünce olduğunu mu düşünüyorsun?" dedi. Yani onlara göre de bu böyle miydi? Sultan namın cevap verdi: "Evet." Sordu: "Bu hususta onlar herhangi bir şey konuştular mı yani Peygamber Efendimiz ve ashabı bu konuda bir şey konuştular mı? Yani buna inandığını söylüyorsun onların?" inandıkları halde bir şey konuştular mı, bunu savundular mı, bunu ortaya koydular mı? Hayır dedi, bunu gizlediler, ortaya koymadılar. E be bedbaht adam dedi, sen de onların sustuğu gibi susana. Madem onlar susmuş, sen de su Çünkü bu iman baktı, bu adam ibret almıyor, akıllanmıyor, inat etmiş, onu bu yolla susturmak istedi ve o hükümdar orada apışık kaldı. Sesini kesmek zorunda kaldı. Hiçbir cevap veremedi. Niye onların sustuğu ya da susmuyorsun? Madem sen onların buna inandığını ve konuşmadığını söylüyorsun. E öyle madem öyle inanıyorsun. O zaman onların sustuğu gibi sen de sussana. Kendi düşüncelerini Ashab'a yamamaya çalışıyorlar. Onların bir adeti de budur. Eğer ashab buna ters bir şey ortaya koymuşsa bizim yolumuz ondan daha hayırlıdır diye biliyorlar. kitaplarına bunu yazabiliyorlar. Bazen müteahhir alimlerden olan kendi ihvanlarını seleften daha alim, daha mahir görebiliyorlar mesela. Sonradan gelen bu kelamcı alimlerden, bazı kendislerini seleften, sahabeden daha alim, daha mahir görüyorlar. Diyorlar ki, diyorlar ki doğrudur, doğrudur, selefin yolu daha emindir, daha salimdir, daha güvenlidir. Fakat bunların yolu, yani bu kelamcı almenin yolu, bilgece ve hikmetçe daha sağlamdır. Bak bu çok son derece hilekar ve tuzak dolu bir cümledir. Böylece kendi kardeşlerini, alim dedikleri kendi kardeşlerini ilim ve izah açısından daha üstün, tahkik yani hakikati bulma noktasında, irfan açısından daha faziletli, selefi yani sahabeyi ise bu hususlarda eksik, kusurlu ya da cahil olun, teriyorlar ki, bundan Allah'a onları tenzih ederiz amaçları da selefin eksiklik ve aşırılıkta düştükleri mazeretleri düzeltmekmiş. Subhanallah. Nasıl oluyorsa, sonrakiler, öncekileri düzeltiyorlar. Allah'ın övdüğü öncekileri. Allah'ın övdüğü öncekileri, Rasulullah'ın yolundan gitmemizi emrettiği öncekileri. Dostoyol, benim ve ashabımın üzerinde bulunduğum bu yoldur diyor. Benim ve ashabımın. Hiç şüphesiz ki böyle bir tavır bir tür rafizliktir arkadaşlar, bir tür rafizlik her ne kadar, evet, her ne kadar rafizilerin, haricilerin söyledikleri sözler gibi selefi teklirmiyorlarsa da mutezilenin, zeydiyenin vs. söyledikleri sözler gibi selefi fasık saymıyorlarsa da ashabı onları cahil, onları hatalı, onları sapmış gösteriyorlar. Onları günah işlemiş, onları masiyat yapmış kabul ediyorlar. Selefi böyle görmek, ashabı böyle görmek, onları fasık görmek değilse bile şeriatça az faziletli nesilleri daha faziletli nesilleri faziletli nesillerden, sahabeden, tabiden ve etbe tabiden daha bilgili, daha faziletli görmektir ki vallahi bu boş bir iddiadan başka hiçbir şey değildir. Kitap ve sünnet. Kitap ve sünnet. Kitap ve sünneti her meslek ve meşretten ehl sünnet ve cemaat bağlılarının birleştiği şeyi iyi düşünen herkes. Ama herkes bilir ki bakın gerek amellerde, gerek sözlerde, gerek itikatta, ahirede, gerekse her türlü faziletli hususta bu ümmetin en hayırlı çağı ilk çalır Asr-ı saadet çağıdır. Ashab-ı kiramın bulunduğu o şerefli ashabın bulunduğu o çalır. Vallahi bu budur. Allah'ın bunun tersini ispatlayacak bir yiğit yoktur. Ondan sonra, çünkü bu hadisle, sahih hadisle sabittir yani, en hayırlı dönem benim, ondan sonra onlara tabi olanlar, sonra onlara tabi olanlar. Sonra onları izleyenler, sonra da onları izleyenlerdir. Eğer araştırırsanız görürsünüz ki bu husus, onların ilim, ''Amel, iman, akıl, din, dini anlama, fahmetme, açığa, şerh etme, ibadet gibi, ibadeti yapma, kulluğun en iyisini yerine getirme, her fazilette haleften daha üstün olduğu...'' halefin <gülüyor> <sana süresin. gülüyor> Bu konularda selefin gerisinde olduğu açık bir husustur. İyi araştırılırsa bu görülür. Açık ve net bir husustur bu. Onlar her türlü müşkülü açıklamaya en neyiflerin ta kendileridir. Dinde her türlü müşkülü çözmek için uğrayacağımız ilk kaynak Kur'an ve sünnette Onlardır. Çünkü Kur'an'ı ve sünneti en iyi şekilde anlayıp açıklama yeteneği onlara verildi. Onların üzerinden açıklarız ki bütün Rabbani alimler tefsirlerinde, fıkıhlarında, akidelerinde onların sözleriyle bezemiştir eserlerini, onların sözleriyle. Kelamcılar ne yaptılar? Ashabı saf dışı ederek kendileri naslara yöneldiler ve nasları, hadisleri ve ayetleri kendi mantıklarıyla açıklayarak, Bunları selefin açıklamalarının üstünde açıklamalar tuttular ki biz bunu Allah'a sığınırız. Biz kitabı ve sünneti sahabeden öğreniriz arkadaşlar, sahabeden, ashabtan öğreniriz. Ondan sonra tabi'in, etbe-i tabi'in onları güzelce izleyen Rabbani alimlerden. Sahabe kavli, kavlus sahabe, sahabe sözü, hüccettir arkadaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok vecihle gelmiş olan hadislerle sabittir bu. Onların her türlü müşkülü açıklamaya en layık kişiler olduğu, Peygamber aleyhisselamdan gelen birçok vecihle hadislere sabittir. Bakın bunu ancak ve ancak İslam dininde zaruri bir bilgi olan bu hususa karşı çıkan, yani bu kadar zaruri bir bilgiye karşı çıkan, onu benimsemeyen ve bilgisi olduğu halde Allah'ın şaşırttığı, saptırdığı bir kimse reddedebilir. Yani ashabın bu dinde de tutanlar, ancak Allah'ın saptırdığı ve bu dinin özüne özünü benimsememiş, anlayamamış bilgisi olduğu halde, kendisine bilgi verildiği halde Allah'ın şaşırttığı, saptırdığı bir kimse reddedebilir. Bakın Abdullah i̇bn Mes radıyallahu Mes'ad şöyle demiş, kim bir yol tutacaksa, bakın kim bir yol tutacaksa, ölmüş olanların yolunu tutsun. Yani ashabın. Çünkü dirilerin fitneye düşmeyeceğine güvenilemez. Dirilerin fitneye düşmeyeceğine güvenilemez. Ölmüş olanlar dediklerin, diyor İbn-i radıyallahu anh, Muhammed'in ashabıdır sallallahu aleyhi ve sellem. Şu, bu ümmetin en temiz, en itaatkar kalpli, ilmi en derin, en az tekellüflü olan kişileridir onlar. Onlar Allah'ın peygamberine sahabi olsunlar, dini ikam etsinler diye seçtiği bir topluluktur. İşte buna binaen onların hakkını itiraf edin, onların hakkını itiraf edin, onu hidayet yoluna sıkı sarılın. Çünkü onlar dost doğru bir yol üzere yediler. Allah her sınav razı olsun. Bir başkası şöyle demiş. Göçüp gitmiş olanların izlerinden gidin. Çünkü onlar kafi ve şafi olanı getirdiler, ortaya koydular. Yeterli ve şifa verecek olan bilgiyi ortaya koydular. Onlardan sonra onların bilmediği bir hayır ortaya çıkmış değildir. Onlardan sonra onların bilmediği bir hayır ortaya çıkmış değildir. Çünkü Allah dinini tamamlamıştır, onlarla tamamlamıştır Allah dinini. Eğer biri çıkıp derse ki, ashabın ölümüyle ölümünden sonra da dinin tamamlanması devam etti, biz ona sadece yazıklar olsun sana, ey cehaletin yolcusu deriz. Çünkü biz dinin tamamlanmasını, Peygamber Efendimiz'in ölümün, ölümüyle beraber bittiğini biliyoruz. En son inanan ayet kururuz. Sizin üzerinize dinimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim. Ondan sonra ''İzâ Câ'el Asrullâhi Ayetini i̇bn Abbas'ın açıklamasıyla artık Peygamber Aleyhisselam vefat etmiş ve ahirete intikal edin. Din tamamlanmıştır arkadaşlar. İşte böyle. Tıpkı Resulullah aleyhisselamın buyurduğu gibi. Hiçbir zaman gelip geçmez ki hiçbir zaman gelip geçmez ki ondan sonrası öncesinden daha şerli olmasın. İşte Rabbinize kavuşunca kadar bu hep böyle olacak. Bilgilerin en yücesi olan Allah bilgisi. Evet. Hadis Seyyid. Tamam kardeş, anladım bunu. Yani şurada durmak şartıyla bunu söyleyebiliriz. Tamam, ıhtıraf olabilir. Şunu söyleyebiliriz yalnız. Sahabenin üzerinde icma ettiği husus üzerinde ümmetin inkarı mümkün değildir. Yani onu inkar etmesi, reddetmesi mümkün değildir. Sahabenin üzerinde icma ettiği bir konu üzerinde hiç kimsenin karşı çıkma hakkı yoktur, sahabenin tahammının üzerinde icma ettiği. Onun dışında, e, alimlerin usullerine göre farklı şekilde kimisi bazı sahabelerin sözü hüccettir, dört halifenin sözü hüccettir, kimisi işte e, fıkıh noktasında ben hüccet olarak önce e, fıkıhta ileri giden e, sahabelerin, işte dört ahlulların sözünü alırım, Ebu Hanımefendi usulüne geçiyor bu. Yani bunlar tabi işin, ııı, e, açıkçası ayrıntıları. Evet, açıkçası bunlar ayrıntıları. Yani bunu inkar etmiyoruz, yani bunu inkar etmiyoruz yani. Alimler aslında farklı, usulcular aslında farklı. He yok, sahabenin sözü hüccettir diyen alimler var. Sahabenin sözü hüccettir, yani şöyle hüccettir. Mesela, ııı, e, eğer, ııı, e, Mesela birbirine sahabeler arasında birbirine karşı çıkanlar vardır mesela. Bazen bazı noktada ihtilafa düştüler sahabeler. Bazı konularda. Bu konularda onların içerisinde mesela daha fazlası bir noktaya yapıştı. Bu da bir ölçüdür. Çoğunluğu yani sahabenin çoğunluğun üzerinde birleştiği görüş. Mesela bunu da bazen alimler vardır. Bu e, farklı şekillerde bize geldi usul kitaplarına da geçer bu durum yani ama sahabenin sözü hiçbir şekilde hıçat demek doğru değil yani evet sahabenin sözüne başka sahabalar karşı çıkmamışsa bu ölçüdür evet yani bu bu şöyledir yani istihat sahabenin istihadi yanlış yapamazlar mı yapabilirler yanlış iştihat ortaya koyarlar, yanlış görüş olabilir ee, yanlış görüşleri e, olduğu zaman da Başka sahabeler tarafından doğru görüşler Ortaya konulmuştur yani Bu hususta bu öylece bırakılmamıştır Ve sonrakiler de bunu düzeltme gibi bir şeyin içinde girmemişler Haşa Yani sahabelerden bazıları söyledi Daha sonraki halinden, o zamanki sahabeler de Sonraki alimler bunu düzeltti demek Büyük bir yalandır Bu sahabenin daha kendi zamanındayken Başka sahabeler tarafından Bunu düzeltmesidir yani Bu örnekler çoktur yani Iı, usul kitaplarında özellikle ıı, buna çok örnek var. Evet, mesela dönen adamlar sevgili kardeşimiz bize bir örnek veriyor. Ebu Hureyre namazı seferde olduğu halde uzun kıldırmış ve buna İbn-i Mesud karşı çıkmıştır ki bu hususda İbn-i Mesud haklıdır. Neden? Çünkü İbn-i Mesud bu hususda Ebu Hureyre'ye onu basılıca bir hadis getirmiştir yani. Evet tabi olmuş, tabi olmuş fakat karşı çıkmıştır. Bu i̇bn Mesud radiyallahu anh'ın ortaya koyduğu deliller tabii ki daha doğru ve daha isabetlidir. Yani isabet etmek ve isabet etmemek. Allah Resulü aleyhi ve yani iştihat yapan, görüş ortaya koyan alim, işte sahabe olsun, daha sonra kâinler olsun, isabet ederse iki sahabat, tabet etmezse bir sahabat olur demiştir. Evet, Cemal'te gitmem için tabi olmuştur doğrudur. Allah razı olsun. Hocam genel, genel açılsa bu hususta, yani örneklerinizi de e, almak isterim açıkçası. E, Anlamınızda akıma gelmiyor biliyor, ya da önündeki kaynakta yazmıyor biliyor. Bu ususta mesela e, görüşler var gerçekten böyle insanlar yani arasında bazen. Evet, Hadis Seif diyor ki kardeşim, şimdi arkadaşlar, dersi kesmiş değiliz ha. Şu anda Hadis Seif isimli kardeşimizden faydalanıyoruz yani. Bu da bizim için e, şeydir, güzeldir yani. Güzel bir e, yoldur. Mesela Hadis Seif kardeşimiz, Sahabenin sözü hüccettir diyen de alimler diyor, iki şart getirmişler buna diyor. İki şart. Şimdi bu iki şartı bize kardeş anlatacak. İstersen genel yazs. Hadis Seif. Sevgili kardeşim, genel yaz inşallah. Onu daha iyi anlasın. Bekliyoruz. Hadis tevfik kardeşimizi bekliyoruz. İnşallah bize o iki şarta yazar. onu da okumuş oluruz. Şöyle ee... haber. Anla anlamamız gereken nokta şu: Sahabenin yolundan ayrılmamız caiz değil. İctihad, evet. İctihad'ı biliyoruz zaten. Kitap ve sünnetten delillerin değerlendirilmesidir alimler tarafından, sahabe ve alimler tarafından farklı şekillerde. Özellikle sahabenin iştihadlarına bakarlar, müjdehid alimler, sahabe iştihadlarına bakarlar ve onların içerisinden en doğru oranı, en isabetli oranı ararlar. Fıkıh usulüne geçer. Doğrudur, Kur'an ve sünnetle ters olmaması. Kalefet edilmemezsin. Bazen isabet edilmeyebilir. O konuda mesela, o konuda bir hadis, ona ulaşan hadis diğerine ulaşmamıştır. O yüzden ne yapmıştır? Yanlış bir şeyde bulunmuş olabilir, iştahda bulunmuş olabilir arkadaşlar mesela. O konuda da mesela diğerini yapmıştır. Diğer sahaba, dur demiştir. Ben bu hususta şöyle bir şeyim, hadisi anlatmıştır ve hadis, Anlatıldıktan sonra o sahabet teslim olmuştur. Bakın mesela dönem adamlar Allah razı olsun yine bize bir örnek görüyor. Mesela Ömer bin Hatta radiyallahu anh mehir konusunda hutbede hata etmiş. Doğrudur. Burnu basık bir kadın ayağa kalktı. Ve dedi ki ya Ömer Allah'ın e, kısıtlama ona sen kısıtlama mı koyuyorsun? E, çünkü Allah Nisa suresindeki ayette diyor ki Katırlarla yüklü olsa bile onlara veririz mehirler o altın, katırlarla yüklü olsa bile işte e, onları boşaldığınızda bunları geri verin gibi bir ayet var. Bu ayeti söylenince Hazreti Ömer başını ömüyor ve dedi ki vallahi kadın doğru söyledi Ömer yanıldı. Demek ki sahabenin yanılması haktır, yanılabilirler. Bizim sahabenin yanıldığını bile bile onun sözünü almamız caiz değildir. Nedir o? Sahabenin üzerinde isabet ettiği, icmaya vardığı ya da herhangi başka bir sahabelerin üzerinde soru isabetle ortaya koyduğu iştihatları alırız. Kim? Bizler değil. Usulcüler yani. Bu işin fıkhın babaları yani. işte bunlar yine hadisin babaları, fıkhın babaları kimlerdir? Büyük alimler işte İmam Şafii, İmam Ebu İmam Malik, İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Bukhari, İmam Müslim ve daha niceleri. Dinden müştehit olmuş insanlar yani. Çünkü onlar bunu değerlendirmeye, bunu değerlendirebilme ilmiye sahiptirler. Biz değil yani, biz böyle bir ilmin içerisine çıkamayız, asla yani. Sahabe sözü hüccettir. Ee, o söz, yani o söz nasıl hüccettir, şartları vardır. On şartlardan bir tanesi Kur'an ve naslara e, ters düşmemesi. Kur'an'a ters düşmesi mümkün değil de. yani hadis üzerinde belki hani ona e, o konuda hadis ulaşmamıştır bu yüzden e, kendisi kasıtsız olarak ters düşmüş olabilir o konudaki hadis ona gelmediği için. Hadis gelir gelmez de zaten o sahabe hemen teslim oluyor. Bir Bu yüzden olabilir. Bir de, yani müştehidin iştah ederken isabet etmemesi. Evet. Doğrudur. Ama şartları var. Şimdi biz fıkı, fıkıh üstüne geçmeyelim. Öyle diyorum ben inşallah. Onu anlaşıldığı Allah'ın izniyle. Yani, bile bile sahabenin yanlış bir görüşü üzerinde ısrar etmek doğru değildir. İslam alimleri de böyle bir şey yapmamışlardır. O sahabe ya o görüşünden dönmüştür, doğruyu gördüğü zaman veyahut da o, o hal ölmüş ve bir sevap almıştır yani iştihatlığından ötürü. Çünkü yanlış iştihat bir sevaptır. Doğru iştihat, isabet ettiği zaman iki, iki sevaptır. Bu konuda onlara bir e, günah yoktur yani. Onlara olduğu gibi tüm e, İslam halinden de bu konuda, müştehitlere. Evet, devam edelim arkadaşlar? Doğrudur. Eyli sünnetin akhesi, Kur'an'ın ve bilmediği bir şey hususunda bilmiyorum demektir. Doğrudur. Estağfurullah hadis değil, siz aklınızı helal Biz devam edelim inşallah. Evet, devam edelim inşallah. Ee, Allah'ın bilgisi, marifetullah konusunda daha hayırlı bir zaman nasıl gelir de görürüz, onu bilmem. Hayır, hayır, diyen böyle bir şey olmayacak diyor Şeyhülislam mümkün değildir. Yani Allah, Allah'ı tanıma noktasında onlardan daha hayırlı bir topluluk gelmesi mümkün değildir. Bir de onların avuçla verdiğini biz dağ gibi versek, yine de onların avuçla verdiği bizim dağ gibi verdiğimizden üstündür, hadisde de sabittir bu. İmam-ı Şafii, Rahimahullahi Teala. Evet, Abdülmüntekim kardeşim. Bu son sorumuz olsun. Yani alim iştihat ettiğinde yalırsa derken bu alimin doğru ayet ve hadis ile hüküm etmediği demektir. Değil mi? Doğru ayet ve hadis ile hüküm etmediğinden ziyade e, yani yani doğru ayet fakat hadis üzerinde fa farklı gö görüşler olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Veya taraf onlara hadis gelmiyor, kıyasa başvuruyor. E, hadis gelince kıyasın bir hükmü kalmaz. Açık ve net bir nas, hadis geldiği zaman artık ne olur? Kıyasın bir hükmü kalmaz. Yani bu manada inşallah. Çünkü e, İmam orayı boş bırakmamıştır yani. E, o konuda bir boşluk bırakmamıştır. E, dindeki o meselenin de tamamlanması gerekir. Bu bu da kıyas etme yetkisi vardır, kıyasın da usulleri vardır. Ve bunu da müştehit ayından bu konuda yetkilidirler, öyle diyelim. E, i̇mam Şafir rahimahallahu Teala Risalesi'nde ne güzel söylemiş, bakın ne güzel söylemiş. Doğrudur, evet, kıyas geçicidir ve Nas'ta ulaşıncaya kadar, evet doğru, Nas geldiğinden kalkar. Onlar her ilimde, her dini işte, her fazilette, bir bilgiye bizi ulaştıran her vasıtada, bir hidayete eriştiren bir sebep bizden üstündür dedi. Kimler? sahada Kim dedi? İmam-ı Şafii. Rahimallah. Her ilimde, her dini işte, her fazilette, her bilgiye bizi uğraştıran her vasıtada bir hidayetleren her her türlü sebepte bizden üstündüler, bizim üstümüz üstümüzdedirler. Onların görüşü bize kendi görüşümüzden daha hayırlıdır. Hayırlı akşamlar, bunlar başka üstüne selametle. Bu da Yaman Şafii'nin sözü. Şimdi. Evet, devam edelim mi? Devam edelim Cumhur, cumhurun devam demesi noktasında devam edeceğiz. Ama cumhur yani çoğunluk devam etmediyse bırakacağız. Çünkü bizim dinimizin karakterinde insanları sıkmak yoktur arkadaşlar. Tabi Ebu Hamza, sorun neydi ki? Evet İmam Şafii demiş. Nerede? Risalede, Er Risalede söylemiş bunu. Tamam mı kardeş? Er Risalede İmam Şafii bunu söyle. Allah sizden razı olsun, vallahi ilim öğrencilerin üzerine, ilim öğrenen üzerine melekler kanatlarını girerler ve Allah-u Teala onları yüceltir. Vallahi bu akşam burada bizim kazandığımız sevap çok büyüktür. İmam üstünde geçen bir hadiste, riyaz Salihinde İmam Nebevi bunu rivayet ediyor. İmam üstünde geçen bir hadis. Diyor ki Allah için bir araya gelmiş bir topluluk, yani Allah'ın dini üzerinde konuşan, nasihat eden, vaaz eden, bilgi üzerinde, ilim üzerinde, onları bir araya gelmiş, birleşmiş, yani Allah'ı zikretmek üzere, Allah'ın dinini konuşmak üzere gelmiş bir topluluğun üzerine diyor melekler iner diyor. Öyle ki diyor Allah'ın gezici melekleri vardır diyor Peygamber aleyhisselam. Onlar yeryüzünde bu toplulukları ararlar diyor. Sonra onlardan bazıları bunu bulduğu zaman diğer, diğerlerini çağırır. Gelin gelin onları bulduk derler. Bunun üzerine diyor sallallahu aleyhi ve sellem hepsi toplanırlar diyor. Arşa kadar onları sararlar diyor. Allah-u Teala bildiği halde soran kullarımı ne halde bıraktınız ya Rabbi seni zikrediyorlar. Yani bu zikir geniş bir manadır. Sadece böyle oturup işte subhanallah elhamdülillah çekmek ve kur'an okumak değil. Yani Allah'ın dinini konuşuyorlar. Allah'ın dini üzerinde müzakere ediyorlar. Ee, diyor ki şahit olun ey meleklerim. Şahit olun ey meleklerim. Ben onların hepsini affettim. O meleklerden biri diyor ki ey Rabbimiz onlardan işlerinden biri vardır ki e, borcunu almaya gelmiş. Yani orada bulunmak niyetiyle orada bulunmamış. Orada yani e, ilimden nasip olmak, ilimden faydalanmak noktasında orada bir orada değildir. Sadece dünyevi bir menfaatini yani borcundan ötürü orada. Diyor ki Allah melek, meleklerine, şahit olun onun ey meleklerim. ben onu da bu topluluğun e, hatırına e, affediyorum, bağışlıyorum yani. Ot olduğu için. Evet. Allah'ın size bu önemlidir yani. Evet. Şimdi dahası da var diyor Şeyhülislam. O sözlerin sahibi Ebu Muhammed ve benzerleri küllabi ve cehmilere şunu söylemek istiyoruz. Bakın İmam Şeyhülislam İbni Teymi'ye rahmet cehmilere ve küllabilere cevabına bakın. Selefin bütün yapmak istediği şeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muvaffakat üzere bulunmak olduğu halde nasıl oluyor da onların bu yolunu bırakabiliyorlar? Nasıl oluyor da Selefin bütün niyeti Peygamber aleyhisselama tabi olmak üzereyken nasıl oluyor da onların yolunu bırakıyorlar? Gerçekten de Selefi selef Salihin'in ashab-ı kiramın sahip olduğu ilim ve iman namına ne varsa hepsi Allah'ın kendileri karanlıklardan aydınlığa çıkardığı aziz ve hamid olanın yolu olan sıratı müstakime uğraştırdığı şeylerdi. Bunu da peygamberlerinden, sallallahu aleyhi ve senden bizzat elde etmişlerdi. Senefin bu yolu ayetlerde şöyle anlatılıyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetler indiren O'dur. Ey iman edenler Allah'tan korunun, sakının. Onun Resulüne inanın ki size rahmetinden iki pay versin. Sizin için aydınlığında yürüyeceğiniz bir nur yaratsın ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayandır, çok esirgendir. Böylece kitap ehli bilsin ki kendileri Allah'ın lutfundan hiçbir şey elde edemez. Andolsun ki Allah müminlere büyük bir lütufta bulundu. Zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara kendi içlerinden, kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine kitabı ve hükmeti öğreten bir elçi gönderdi. İşte sana da böylece emrimizden bir ruh, kalplere can veren bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat o kitabı bir nur kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla hidayete iletiyoruz. Ve şüphesiz ki sen doğru yola götürüyorsun. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. Allahu Ekber. Halbuki Abu Muhammed ve benzerleri, Resul tevhid konusunda hakkı açıklamamış. İnsanlara kendi içinde tuttuklarını söylememiş. Bilakis onlara Hakk'ın hilafına şeyleri söylemiş. Yani Hakk'ı ya gizlemiş ya onu bilmiyordu diyen mülhidlerin yolundan gidiyor. Yazıklar olsun Ebu Muhammed ve onun gibilere. Yani gerek inançsız filozoflar, gerek tevhid ve meat ölümden sonra hayat, vesaire ilmi konularda Peygamber Aleyhisselam'ın getirdiklerine aykırı uyan ve mülhid, İnkarcı filozofların yoluna düşenler şöyle söylüyorlar. Resul aleyhissalatu vesselam ahlakı, ailevi hayatı, insanlarla münasebetlerini ilgilendiren ameli hususları en güzel, en sağlam esaslara oturtmuş. Yeryüzündeki şeriatların en fazla faziletlisi olan ameli bir şeriat getirmiştir. E, böylece yeryüzünde onun getirdiği sistemden daha mükemmel ve daha üstün bir sistemin gelip geçmediğini itiraf etmişler. E, bu itiraftan sonra çünkü onlar onun yeryüzüne gerçekleştirdiği güzel iradeyi ortaya koyduğu adalet esaslarını görmüşler. zulmü nasıl ortadan kaldırdığını müşahede etmişler. İnkar edemiyorlar ki bunları. Ama bakın buraya dikkat edin. Bu kadar şeyi kabul etmişler arkadaşlar. Ama bu sapık, inansız filozofların yolundan giden bu kelamla uğraşan bu gereksiz insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği, Rabbin sıfatları, isimleri, medleri, kitapları, resulleri, ahiret günü, cennet, cehennem gibi ilmi konulara gelince, mülhit yani ilhad etmiş, kafir olmuş filozoflar ve onlara uyanlar, bu konuların vahiydeki tasvirini kendi düşündüklerinden farklı bulunca, Resulullah hakkında iki gruba ayrıldılar. Dikkat edin sözüme, sallallahu aleyhi ve sellem. Kendi düşüncelerine farklı bulunca, iki gruba ayrıldı Rabbe-i Aşırı olanları şöyle dediler, bakın aşırı olanları. efendim Resul bu malifetleri, bu ilimleri bilmiyordu, haşa ve İşte onun kemali sadece ibadetler ve ahlak gibi hususlara münhasırdı, haşa ve kella. İlmi hususları ise filozoflar ondan da diğer peygamberlerden de da daha iyi bilirler. Haşa vekal. Peygamber Efendimiz'in bahsediyorlar bu ahmaklar, bu aşırı gidenler. Yine diyorlar ki Ali filozoftu haşa vekal. Yani Hz. Ali r.a filozoftu diyorlar haşa. ve ilmi hususları Rasul'den daha iyi bilirdi haşa vekal. Harun filozof idi, haşa ve ilmi hususları Musa'dan iyi bilirdi. İşte bunun gibi Ali de Muhammed'den bilirdi, aleyhissalatu vesselam, aleyhissalatu subhanallah. Bunların bir çoğu Firavun'u tazim ediyorlar arkadaşlar, Firavun'u tazim ediyorlar. Kıpti Eflatun ismiyle anıyorlar. Kıpti Eflatun dedikleri kişi kimdir biliyor musunuz? Kıpti olan Eflatun. Bir Eflatun var Kıpti Eflatun, Mısırlı. Bunlar kastettikleri firavun. Musa'nın bir kız evlendiği medyenli zatı ki bazıları onun şuayb olduğunu söyler. Aristo'nun üstadı Efratun olarak görüyorlar. Bakın. Aristo'nun hızır olduğunu belirtenler de var. Ve daha buna benzer nice cehaletler, davaletler ve bunlarla dolu sözler ki Künhünü ancak O'nun tamamını zülcelali ve ikram bilir. Subhanallah. Evet, vallahi işi akla götürdün mü, mantığa götürdün mü bak böyle saptırız adamı işte. Akıl ve mantık. Vay o aklına ve mantığına güvenenlerin haline. Vay. Vay o sınırsız olanı o sınırlı akıllarıyla anlayacaklarını zannedenlere. Vay. Vay onların haline en az cehaletleri peygamberlerin tarihlerini dahi bilmemeleridir arkadaşlar. Onların ittifak etmiş oldukları o Aristo Yahudi ve Hristiyanların Rumi takviminin başlangıcı saydıkları Makedonyalı İskender bin Filips'in veziridir ve İsa Aleyhisselam'dan 300 yıl önce yaşamış. Bakın, bakın bunların saptığına bakın. bakın. Bizim, bizim konumuz ne biliyor musunuz şu anda? Çok önemli. Evet. Resulullah Aleyhisselam'ın şeriatı en şeriattır. Onun ameli en sağlam ameldir. Ailevi hayatı, ahlakı, insanlığa mürassebetleri en mükemmel, en sağlam olandır. Lakin Allah'ın sıfatları, isimleri, melekleri, kitapları, resulleri, ahiret günü, cennet, cehennem gibi ilmi konulara gelince ters düştüğünde, İslam'ın naslarıyla ters düştüklerinde, peygamberin sözleriyle olan ikisi ters düştüğünde bunlar iki gruba ayrıldılar peygamber hususunda. Birinci grup ne dedi? Ne dedi? Resul Aleyhisselam bu marifetleri, bu ilimleri bilmiyordu, haşa vakellam. Kim biliyordu? Kimi Ali daha iyi biliyordu, radıyallahu aleyhi ve sellem. Tıpkı Harun'un Musa'dan iyi bildiği gibi dediler, haşa vakellam. Aristo'nun hazır olduğunu, bilmemden bir sürü saksatların içine daldılar. Biz diyoruz ki, diyor Şeyh Hüseyin, onların cehaletlerin en azından şuradan ortaya çıkıyor ki, peygamberlerin tarihlerini dahi bilmiyor. Görmüyor musunuz? Onları karıştırmışlar. Şuayb Aleyhisselam'ın Aristo olmakla ne ilgisi vardır arkadaş? Aristo kimdir? Yahudi ve Hristiyanlar, Rumi takviminin başlangıcı saydıkları Makedonya'lı İskender Filips'in veziridir ve İsa Aleyhisselam'dan 300 yıl önce yaşamış. Bazen de böyle bir saksata ortaya. Ne diyorlar? İskender, Kur'an'da ismini geçen zulkarneyn'dir. Aristo Doğu'nun veziridir. Bu bir cehalettir arkadaş. İsnatsız, mesnetsiz, hiçbir şey dayanmayan saçma sapan sözler. Bir tane daha. İskender bin Filips ne Türklerin yurduna gelmiş ne de seddi inşa etmiştir. Biz bunu biliyoruz. Nereden çıkarıyorsunuz o huzurhanenin olduğunu? Sadece İran topraklarına gelip dayanmıştır. Biz bunu da biliyoruz. Kur'an'da adı geçen Zülkharneyn ise iki boynuz sahibi ki onun başına taktığı şeyin iki boynuzlu olduğu söyleniyor. Mirferinin yani mirferinin. Yeryüzünün hem doğusuna hem batısına varmış ve İskerden, İskender'den önce yaşamış bir zattır. İsminin İskender bin Dara olduğu ve muvahhid bir mümin bulunduğu söyleniyor. İsmi İskender ama İbni Dara, İbni Philips değil muvahhid bir mümindir. İskender bin Filips ise müşriktir. O da kaya tapıyordu, yıldızlara da putlara tapıyordu ve sihirle uğraşıyorlardı. Evet, Zulkarne-i muvahhiddir, ise Yıldızlara tapıyor, sihirle uğraşıyordu putlara tapıyordu. Aristo ve onun Yunanlı kavmiyle müşriktirler, putlara tapıyordu, sihirle meşgul oluyorlardı. Sözü bugün bazı kelamcıların Aristo'yu övmelerine bir atıftır bu. Yok o Allah'ı biliyormuş da, yok o Allah'ı tanıyan biriymiş de, yok şöylemiş de yok böylemiş de. Bütün kitaplarında Aristo'yla ilgili bir sürü cümleleri vardır ki, Aristo bir put arkadaşlar. Müşriktir. Yunanlıdır ve Yunanlı kavmi de aynı şekilde öyledir. Hatta biliyorsunuz onların Zeus'tur, bilmem nedir, Athena'dır, şudur budur, bir sürü uydurma tanrıları vardır yani, dişi ve erkek. Ve Aristo'nun kitapları vardır. Haberleri meşhurdur. Eserleri ve onlardan, göre, e, onlardan gelen haberler bu şekilde tanınmaktadır. Şimdi bu nerede kalıyor, o nerede kalıyor. Görüyorsunuz. Şunu demek istiyorum diyor. Peygamber aleyhisselamın getirdikleri şeyler hakkında bu batini filozoflar ne diyorlar? O açıkça ortaya çıksın. Benim mesela bu yoksa ben İskender'in tarihine falan dalmak peşinde değilim. Ben bu batini filozofların, Peygamber aleyhisselamın getirdikleri şeyler hakkındaki... Bu yanlış, bu ters, bu son derece sapır görüşlerini ortaya Bakın bu şu anda is yaşayan İslam ümmeti üzerinde hala çok etkilidir ha biliyor musunuz? Bu proflar var ya proflar bu bazı yani doğru olanlarını tenzih ederek söylüyorum. Yanlış üzerinde olan o proflar var ya kimisi mürciyedir, kimisi hariciyedir, kimisi müşebbihedir, kimisi e, mu muhtezilidir. İşte bunlar var ya. Bunların sapıklığını ancak onların agam babalarını, paşa babalarını iyi okursak, iyi öğrenirsek, aşırıça görebiliriz. Yoksa adam çıkıp demiyor ki ben muteziliyim, ben şuyum, ben buyum. Hatta bu işi yaparken mutezili olmak için de yapmıyor. Fakat bir şekilde onların görüşünü el üstünden zannediyor ve böyle yutturmaya çalışıyor. Aşırı gidenleri öğrendik. Dedik Peygamber Esra'nın hakkında kendi görüşlerine Peygamber ters düştü diye ikiye ayrıldılar. Yani aşırı gidenler, bunu anladık. İki, filozoflardan da onlara uyanlardan ikinci grup ise şöyle diyorlar bakın. Şu, Mesur tevhid ve ma'at yani ahiret konusunda hadis altında değişmez olan sabit hakkı biliyorlar. Rabbin subuti bir sıfatının olmadığını, görmediğini, konuşmadığını, basar ve keram gibi sıfatların olmadığını kabul ediyorlar Haşa. Allah görmez, Allah konuşmaz, Allah, ee, Allah'ın subuti bir sıfatı yoktur. Böyle kabul ediyorlar. Feleklerin ezeli ve ebedi olduğunu, daima var olduklarını, sonradan yaratılmadıklarını söylüyorlar. Subhanallah. Sonsuza kadar var olacaklarını, bedenlerin kayın olmadığını, Allah'ın diri, konuşan, katında vahiy indiren, katına çıkan olmadığını söylüyorlar. Subhanallah. Allah'ım sapmaktan, saptırmaktan ve sapıklığa düşmekten sanatsınız. Kendi iş aleminde bu batinilerin söylediklerini söylemekle birlikte halka bunlardan ancak söyleme imkânı bulduklarını söylüyorlar. Bakın bu da önemli. Bu da önemli. asla ve asla onlar takiyayla, ancak takiyayla konuşulan Asla ve asla içlerinde bulunanları asla ve asla halka bildirmezler. Bugünkilerin yaptığı gibi. Çünkü bu içlerinde bulunan sapsatalar ortaya dökülseydi, halkın aklı bunlara yatmazdı, kalbel mutmain olamazdılar. Halk o tertemiz fıtratıyla onlara karşı çıkardı. O yüzden ne yaptılar? Halktan gibi göründüler. Çünkü halk onları inkar olmadan kaçarlardı. Bu sebeple onlara biraz canlandırmaya, gözlerinin önüne getirmeye çalıştılar. Temsili bazı şeyler söylediler, sembolik konuştular ki biz buna polemik yapmak diyoruz. Böylece dinleri açısından yaralanabilecekleri şeyleri onlara açıklamış olduklarını gösterdiler. böyle diyorlar? Sonattinlerin imamları olarak Ubeyd bin Memun el-Kaddah oğullarını göstermiş. Demiş ki Muhammed bin İsmail bin Cafer'in soyundan geldiğini söylemiş. Mesela öyle değil. Şimdi tabii Şeyhülislam burada daha birçok bu konuda bize Allah onlar razı olsun ne yapmış örnekler vermiş. Biz bu örneklerin içerisinde inşallah o daha boğulmayacağız. Bir tane daha okuyayım. Mesela bunlar Muhammed İbni İsmail'in mektum, gizli imam olduğunu, Muhammed İbni Abdullah bin Abdülmuttalib sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatını söylüyor ve diyorlar ki, İsmailiyye'nin ele başları, masum imamlardı, daha ileri giderek onların peygamberlerden daha faziletli olduğunu, bazen de tapılacak ilahlar olduklarını söylüyor ki, İsmailiyye'yi bilenleriniz bilir. İsmailiyye son derece sapık ve kafir bir mezheptir yani. Ve daha birçok böyle düzmece, ondan sonra Saçma sapan cehalet ve delalet dolu sözler ki, bunların künhünü tamamını ancak zülgeleli ve ikram olan Allah bilir. Biz bütün bunlardan Allah'a sanıyoruz. Selef ve müteahhirinin yolu arkadaşlar. Konu neydi? Selef ve müteahhirin. Selef ve onlardan sonra gelenlerin yolu. Vahhi bu ümmetin ilkleri neyle kurtulduysa, sonları da onunla kurtulacaklar. Bile, bil, bilin, ki şunu bilin ki arkadaşlar, sünnet Peygamber Aleyhisselam'ın yolu ve onu uygulamaktan ibarettir. Sünnet sözdür, sünnet ameldir, sünnet itikattır. Mesela rivayet edilen şey bir zikir ve tesbihatsa bu kabul sünnettir namaz, oruç, zekat, iyi davranışlar, ahlaki kurallarsa bu fiili sünnettir arkadaşlar. Mesela bu iki kısım sünnetin bir kısmı mutlaka uyulması gerekendir. Bir kısmı uyulması hoş karşılanan hususlardır. Anlıyor musunuz? Onlara uyumakla kişi ecr ve sahip kazanır. Onları bırakmakla kişi günah kazanmaz. Kimi sünnet böyledir, kimisi Vaciptir, yapılması gereklidir, mutlaka uyurması gereklidir. Üçüncü bir kısım sünnet davadır nedir? İtikadidir. İmanla ilgilidir ve reddedilmesi mümkün değildir. Temel kurallardan biridir. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak istiyorsa şunu çok iyi bilsin arkadaşlar. Akide ile aka'ya ilgili sünnet üçtür arkadaşlar. Üç. Üçtür. Birincisi şudur. Allah'ın isim, zat ve sıfatlarıyla ilgilidir. İkincisi Peygamber Azef'in mucizeleri ve ashabıyla ilgilidir. Üçüncüsü Müslümanlar ve onların dünya ve ahiretleriyle ilgili olanlarıdır. Allah'ın izni, izniyle de bunu bir dahaki dersimizde işleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Rabbimiz bize ömür verirse bir dahaki dersimizde bunu işleyeceğiz. Çünkü selefin yolu açıkça ortaya çıksın için bunu yapacağız. Selefin yolu açıkça çıksın için ee, tekrar söylüyorum konumuz şudur bir dahaki sefere inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uymak isteyen kişi şunu çok iyi bilsin ki akaidle ilgili sünnet üç çeşittir. akaidle ilgili gelen ahideyle ilgili sünnet üç çeşittir bir, bir Allah'ın isimi isimleri zatı ve sıfatlarıyla ilgili olanlar, peygamber Efendimiz'den gelen haberler, rivayetler mütevâtirler, ahad olanlar Yine Resulullah Aleyhisselam'ın mucizeleri ve ashabıyla ilgili olanlar iki, yani Peygamberimizin mucizeleri ve ashabıyla ilgili olanlar, yine bu da ahiret konularındandır bu iki. Üçüncüsü, Müslümanlar ve onların dünya ve ahiretleriyle ilgili olanlar, bu üç şey. Ben diyor Şeyhülislam, Allah onlar razı olsun, gücüm yettiğince özetleyerek bir düzen içerisinde diyor, bu görüşleri sunmaya çalıştım. Ezberlemek isteyerek kolaylık olsun diye diyor. Bunu bir ölçü çerçevesinde size diyor sunacağım inşallah. Ve biz bunu inşallah okuduğumuz zaman, bunu inşallah öğrendiğimiz zaman önemli bir ilme vakıf olacağız. Allah'ın izniyle. Onun için bir dahaki ders gerçekten ama gerçekten çok önemli. Buna katılmanızı size tavsiye ediyorum inşallah. Hangi hutbe-i Evet, evet mu Tamam, tamam mu dinliyorum. Kutbeyi bence kısa tuttun, kısa tuttun diyorsun. Kutbeyler kazık konuşmak mı bu ders mi, sohbet mi? Hatırlarsan ben arkadaşlara sordum inşallah. Onlara sordum çoğunluk devam etmemiz gerektiğini söylenince devam ettik. Yoksa biz Allah Allah Allah'a razı olsun. Sizin teveccühünüz inşallah. Anladım. Doğrudur. Yahu genelde 1 saati geçmez de bu akşam ne kadar olmuş bakayım bir buçuk saat olmuş Yarım saat fazla yapmış Yarım saat bir notar yaptı artık hakkınızı helal edin Allah sizden razı olsun Evet konuşmak isteyen var mı? mi isteyen var mı arkadaşlar? soruya cevap veriyorum. Resuller Resul olmadan önce de tevhid üzeredirler arkadaşlar. Onlardan hiçbiri Resul olmadan önce şirke bulaşmamışlardır. Bu bütün İslam olamasının, bütün sahabelerin, bütün yani icma üzere sabit olan hakirettir. Onlardan hiçbiri asla hayatlarında şirk açmamışlardır yani. İnşallah başka bir ders tabi Bunu böyle bilelim allah Teala böyle bir şeye izin vermemiştir onlar hususunda. Hatta, hatta ve hatta şirke bulaşmadığı gibi kötü ve rüsvan yedici bir günaha da asla bulaşmazlar ve onlardan bir yalan da sadır olmaz. Kendi toplumları içerisinde böyledirler. Bütün peygamberler yani. allah Teala onları korumuştur yani. Evet. Evet, isteyen var mı arkadaşlar? Olur, olur. Olur inşallah, ders isteyeceğimiz zaman. Namaz bugün de, eskiden de İslam alametiydi. Bizimle onlar arasındaki alamet namazdır diyor Peygamber Efendimiz sahih bir hadistir bu. Namazı terk edenin büyük tehditlerle karşı karşı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Durum ben size bir şey dinleteyim. Biraz kafalar sakinleşsin inşallah. Allah razı olsun. Beni yani dinlediniz. küçük bir şey dinleteyim ben size inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Vanna <Sessizlik> Eşme adamım, eşme adamım, eşme adamım, eşme adamım, eşme فإنما هي زجرة ماطلة كدام بالساجن هل أتيك حديث ناسا إلا ما بلدنا إلا في المقصدس قرار إذ هدئنا يا اهلي لما ينسيك ذكرك فورا اطلبوا اطلبوا فكل ذلك هم اول بناتنا فمشردنا ده فانا نذكم الا لا فكما من مشار الاكل في امنا ان الذي بالك هذا تنوي اشياء ان انتم اشد من زمان Allahümme kina, وكل ذكر ذهينا من يرى فأنا, فإن فأنا من اعتبر وأنت للحياة الجريا فإن ننجح مني المأي من خاطر قمره ومن نكس ومن نزع من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 kol kalın. Me Tamam. hepimizin Rabbim ilmimizi ve salih amellerimizi artırsın. Allah hepinizden razı olsun. O şeyi de söyleyelim de. Şey yazılacakmış. Top 2 yazılacakmış. Ben onu bir daha söyleyeyim. Akaidle, akideyle ilgili sünnet üçtür. Dersimizin konusu bu. Bunu açıklayacağız inşallah. Akaidle, akideyle ilgili sünnet üçtür. Bunu topika yazarsanız, akideyle, ile ilgili sünnet üçtür deyin. Akideyle, ile ilgili sünnet üç çeşittir. Böyle yazın. M. Yansın kardeşim buyur.